Kardeşlerim, muazzez müminler Şu kadar vakıf, şu kadar dernek, şu kadar cemiyet, şu kadar cami, şu kadar medrese, okul, tekke Eğer bütün bunlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir'de asabıyla kazanmış olduğu o zafer olmasaydı hiçbiri olmayacaktı Evleriniz olacaktı, dükkanlarınız, hanlarınız, hanumanlarınız Çarşılarınız, mahalleleriniz olacaktı Yine bir yerlerde yaşayacaktık Birileriyle beraber olacaktık Fakat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de o büyük zaferi kazanmasaydı Evlerimizde tesettürlü çocuklar Mahallelerimizde camiler Ezan-ı Muhammediler olmayacaktı Efendimiz aleyhissalatu vesselamın üzerine gidiyorlardı Daralıyordu, zor anları vardı. Asabını önce Habeşistan'a gönderdi, iki defa gönderdi. Sonra kendi ayrıldılar Medine'ye muhacir oldu. Bırakmadılar, bin kişi silahlandı. O gün tam bin kişi. Badara Uvariyya ennas, şımarık bir halde insanlara gösteriş yaparak. Ayrıldılar Mekke'den Medine'ye gidiyorlardı Bir tane Allahu Ekber diyen bırakmayacaklardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 313 kişiyle bin kişilik orduyu karşıladılar Fakat her biri o gün dağ gibi duruyordu Talut'un ordusu gibi. Elem ma barazu li ve junude. Kalu Rabbena ifrig aleyna sabran wa satbit aqdamana wa nusurna ala al onlar da azdı. Talut'un ordusunun sayısı da azdı. Fakat ellerini kaldırdılar dediler ki, ''Efrig aleyna sabran.'' ''Ya Rabbi sabır az yetmez. Karşımızda şu kadar kat daha çok olan bir ordu var. Onların karşısında İslam'ın son kalesini müdafaa ediyoruz. Şehadete hazırız. Fakat senden güç, senden zafer, senden nusret istiyoruz Ya Rabbi.'' dediler. ''Efrig aleyna sabran.'' Semadan yağmur gibi yüreğimize sabır boşalt Ya Rabbi dediler وَثَبِّتَ <gülüyor> اَقْدَامَنَا Kafirlerin karşısında ayaklarımız dağlar gibi dursun Ya Rabbi dediler Onlar 313 kişiydiler Bedir'e gittiler Allahu Ekber'i koruyacaklardı Dükkanlarını, şehirlerini, canlarını, çocuklarını, kızlarını, eşlerini değil Allah'ın dinini muhafaza edecek, onu müdafaa edeceklerdi Dağlar gibi duracaklardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Onlar saldırıyorlar İslam'ı ortadan kaldıracaklar Taş üzerinde taş, gövde üzerinde baş bırakmayacaklardı Ebrehe Kabe'yi muazzamayı yıkmaya gidiyordu Allah Teala Ebabil'le durdurmuştu Ebrehe'nin ordusunu Ebabil'le kuşlarla dağıtmıştı Şimdi biz gidiyoruz Ebabil'ler yerinde Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri Ensar var, muhacir var Ya Rabbi diyorlardı onlar da Medine'deki Mescid-i Nebevi'yi yıkmaya gidiyorlardı. bilal Habeşi'yi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın asabını, ezan Muhammediyeleri susturmaya gidiyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daralınca ellerini kaldırdılar. Allahümme in intuhlik hâdihil isâbe felen tu'bede fil ardı ebedâ. Ya Rabbi şu bir avuç Müslüman burada şehit olursa sana yeryüzünde ibadet edecek kimseler kalmayacak Ya Rabbi. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a Kur'an-ı Kerim vahiy metlu Vahiy metlu olarak gelir Bir de vahiy metlu var Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sünneti Onun sözleri O halde bu ifade de vahiy Allah Resulü Aleyhisselam'a vahy edilen bu dua Allah Resulü Aleyhisselam nasıl yalvarıyorlar Allah'tan zaferi Allah'tan nusreti nasıl istiyorlar Buyuruyorlar ki Ya Rabbi Şu bir avuç Müslüman Burada şehit olursa sana yeryüzünde ibadet edecek kimseler kalmayacak. Sana ibadet etmek, sana kul olabilmek, camileri imar etmek, camileri açabilmek, Allahu Ekber diyebilmek, senin yoluna çağırmak, senin yolunda cihad etmek için buraya geldik. O halde Müslüman mücadelesini hangi zemin üzerine oturtacak? Askerler, ordular hangi ideal için mücadele edecekler? Ne uğrunda şehit olacaklar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duasında onu tayin ediyorlar. Sana ibadet etmek, sana ibadete davet etmek, yolunda damarlarımızdaki son damla kanı akıtana kadar mücadele etmek. Onun için buradayız ya Rabbi diyordu. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم azdınız ashab-ı kirama Kur'an-ı Hakim o anı anlatıyor azdınız peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırmıştı izi tessegithune rabbekum fessecabe lekum enni mumiddukum bi'elfin minel melaiketi murdifin hatırlayın Bediri karşıda bin kişi silahlandılar İslam'ı ortadan kaldırmaya geldiler sen ya Muhammed ashabınla tam 313 kişiydiniz ama yıl Yıkılmadınız, teslim olmadınız Sayımız az nasıl durabiliriz ya Rabbi demediniz Mazeret cümleleri kurmadınız Allah var dediniz Bütün varlığımızla, bütün benliğimizle Sana teslim olduk Bu sancak Bedir'de Muhammed Aleyhisselam'ın ashabının Tamamı şehit olmadan yere düşmeyecek Şahit ol ya Rabbi demiştiniz Hatırlayın. İd'te sadisun rabbikum fesseca belekum. Allah duanıza icabet etmişti. Enni mumiddukum bi alf minel melaiketi murdifin. Beşi sıra gelen bin melekle Allah azze ve celle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ordusuna, onun asabına Bedir'de yardım etmişti. Ve la kad bi Bedri ve entum ezillah. Madde planında azdınız, silahınız yetersiz, askeriniz azdı onlara karşı Ama Allah Azze ve Celle sizinleydi Allah size Bedir'de büyük bir zafer verdi Kardeşlerim Bir asır önce Efendimiz Aleyhisselam'la Kur'an-ı Kerim'le mana planında irtibatı kaybetti Kaybettiğimizden dolayı şimdiye kadar Çoğunlukla galip olan bu ümmet çoğunlukla mağlup oluyor Allah azze ve Celle'nin yardımına liyakati kaybettik. Muhatap olamıyoruz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünde Allah'a kul olabilmek, insanları kulluğa davet etmek, Allah'ın adını yüceltmek onun için Bedir'e gitmişti. Ellerini kaldırınca Allah azze ve Celle göklerin kapısını açtılar. 500'ü Cebrail'in, 500'ü Mikail'in komandasında. Önce bin ardından 3000 Sonra beş bin melek göndermişti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin imdadına. Fakat dağıldık, dağılınca perişan olduk ideallerimizi yitirdik şimdi Ebu Cehiller meydanlarda Ebu Cehiller var Taif'te Efendimiz Aleyhisselam'ı taşlamışlardı yine meydanlara çıkanlar var Taif'te olduğu gibi Allah diyenleri Allahu Ekber diyenleri taşlayanlar almayız bu şehre kabul etmeyiz diyen Ebu Cehiller var Ebu Cehiller olsa da Ebu Cehiller Ebu Bekirleri taşlasa da eğer biz Ebu Bekirleri durduğu yerde durursak, velakat nasarakumullahu Allah Azze ve Celle yeniden bu ümmete büyük zaferler ihsan edecektir. Edecektir. Allah yolumuzu yeniden açacak. Dar ağaçlar kuruyorlar. Bangladeş'te Abdul Kadir Molloy şehit ettiler. Kamel Zamanı şehit ettiler. Şimdi Rahman Nizami on işin dar ağacı kurdular. Akşam hücresine kağıt bıraktılar. Dediler ki eğer özür dilersen affederiz seni. Sabah yanına girdiler. Kağıdın üzerinde özür cümleleri bekliyorlardı. Fakat bir kelime yazmadı. Allah diyenler Allahu Ekber diyenler zalimlerden Allah düşmanlarından özür dilemeyecek. Kafirleri sevindirmeyecek. Siz ölümden ne kadar korkuyorsanız biz de ölüme o kadar can atıyoruz dedi. Bilal Habeşi gibi etrafında Ağlıyordu çocukları son anında Vahuzuna diyorlardı Babamızı kaybediyoruz Bilal Habeşi va Tarba. Bu ne mutlu bir andır. Birazdan ölüm meleği gelecek. Bilal bin Rebâh'ı Rabbine götürecek. Bilal bin Rebâh'ı Hazreti Muhammed'e götürecek sallallahu aleyhi ve selleme. Muaz bin Cebel 36 yaşındaydı. Şuunu Şimaliye'de taun hastalığı onu yakaladığı zaman ağlıyordu insanlar. Muaz aramızdan ayrılıyor diye. Elini kaldırdı. Hasta olan elini gösterdi. Arabın en sevimli malı kızıl develer dedi. Fakat bu el bana kızıl develerden daha sevgili. Çünkü bu eldeki hastalık, bu işaret beni Hazreti Muhammed'e götürecek sallallahu aleyhi ve sellem. Siz ey kafirler, ey zalimler, ey Ebu Cehiller, dar ağaçlarını kursanız da siz hayatı ne kadar seviyorsanız elhamdülillah Muhammed aleyhisselamın yolunda gidenler, Allahu Ekber diyenler, onlar da şehadeti Onlar da ölümü Onlar da Allah'a gitmeyi işte o kadar seviyorlar Müslümanlar Kafirlere teslim olmayacaklar Kameruz zamanlar tıpkı kutil ashabu'l-hudud annar zati'l-wakud izhum alayha ku'ud ve ala ma yef'alun bil mu'minin şehud hendekleri kazmışlardı Allahu ekber diyenleri hendeyin içine ateş doldurmuşlar ateşe atıyorlardı fakat onlar Allahu ekber diyerek ateşe giriyorlar karşıdan da onlar seyrediyorlardı yamaca çıkmışlardı şimdi o yamaçlar ...ekran, ekranlardan bütün bir dünya seyrediyor... Bangladeş'te Müslümanların Irak'ta, Şam'da, Anadolu'da şehadetini seyrediyorlar. O zalimler daracını kuruyorlar. Onlar da Allahu Ekber diyerek cennete yürüyorlar. Selam olsun. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yolundan gidenlere, gideceklere Ebu Cehiller taşlasa da Ebu Bekir gibi istikametten ayrılmayanlara selam olsun. Kardeşlerim. اِذِ تَسَّغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَسَّجَابَ لَكُمْ Hatırlayın buyuruyor cenab Hak Zordaydınız, dardaydınız Ellerinizi Bedir'de kaldırmışsınız Buraya sana ibadet etmek için geldik İnsanları sana kulluğa davet etmek için buraya geldik İmdat ile ya Rabbi diyordunuz Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu aç bu imanla yalvarıyordu Dün bir cenaze vardı Kavak'ta Özel harekattan bir kardeşimiz şehit olmuş. Onun cenazesini kılmaya yine özel harekattan kardeşlerimiz geldiler. Yüzlerindeki sakalları Allah Resulü'ne aidiyeti gösteriyor. Biz senin için mücadele ediyoruz. Onun için Nusaybindeyiz, onun için Hakkari'deyiz. Ya Resulullah diyorlardı. Yüzlerindeki sakal şerif biz sana aidiz. Biz ne mutlu Müslümanız onu haykırıyoruz ya Resulullah diyor. Bir tanesinin kolunda bir ayet-i kerime vardı. Felem taktuluhum velakin Allah katalahum. Ve ma ramayte iz ramayta Allah rama. Bu ayet-i kerime Bedir anlatıyor kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselam daralmış. Asab-ı Kiram kendilerinden 3 kattan daha büyük olan bir orduyla savaşıyorlardı. Medine'nin uzağında Bedir'de İslam'ı Allahu Ekber'i muhafaza ediyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o an ellerini kaldırıp "Allahumme in tuhlik hadi'l asabe falan tumbe fi'l ardı ebeda." Ya Rabbi, eğer şu asabım burada şehit olursa, yenilirse bundan sonra ''Kız çocuklarının başlarında tesettür olmayacak, çarşafları olmayacak, minareler olmayacak, bilaller Allahu Ekber diyemeyecek, Ebu Bekirler saf saf olmayacak, olamayacak.'' Hanlarımız hanumanlarımız adına değil sana ibadet etmek için zafer istiyoruz. Ayaklarımıza derman yağdır ya Rabbi. Yüreğimize sabır yağdır ya Rabbi diyordu. Melekler yağmur gibi Bedir'e semadan iniyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına bu duadan sonra Hazreti Cibril geldi. Yerden bir avuç toprak al buyurdu. Efendimiz Aleyhisselam toprağı aldılar. Attılar toprağı. ''O toprak İslam ordusuna saldıran Mekke'nin bin kişilik silahlı gücünün gözüne isabet etti. Burun deliklerinden içeriye girdi, ağzından içeriye girdi, bir avuç toprak attılar.'' İşte bu ayet onu anlatıyor. felem taktuluhum ve lakin Allah Onları orada siz öldürmediniz, Allah öldürdü. Vama ramehite idramehite ve lakin Allah harama. Bir avuç toprakla bir ordu dağılır mı? 313 kişiyle dağıtamadınız. Ama bir avuç toprakla Allah Mekken'in bin kişiden oluşan silahlı birliğini dağıttı. Vama ramehite idramehite ve lakin Allah harama. da Allah attı. Allah hisabet ettirdi. Ayet onu bildiriyor. Yani o sakallı, özel harekattan gelen... Üzerinde üniforma olan Kardeşim diyor ki Ya Rabbi biz Türk ırkı için değil Biz Kürt ırkı için değil Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de neyin mücadelesini verdiyse işte biz onun için buradayız Allahu Ekber demek için Buradayız Ezanı Muhammediyeyi Kur'an'ı Hakimi Korumak için buradayız Biz Ya Rabbi ne mutlu Türk'üm ne demiyoruz, Ne mutlu Kürd'üm diyene demiyoruz Ne mutlu Müslümanım diye haykırıyoruz ya Rabbi İşte burada imzalar Var Allah'ım Felem taktuluhum velakin Allah'a kateluhum Ve ma ramayte iz ramayte Velakinne rama. Bedir'de Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ashabının yüreğine nasıl sabır, nasıl şecaat yağdırdıysan Senden o sabrı, senden o şecaati, senden o imanı istiyoruz Ya Rabbi diyen kahramanlar var Kardeşlerim ve kalu bi'izzeti firavune Firavunun şerefine diye Savaşanlar vardı Firavunun şerefine diye meydana inen Sihirbazlar vardı Hazreti Musa aleyhisselam karşısında Onlar helak oldular Şimdi meydanlarda Lenin'in şerefine Mao'nun şerefine Apon'un şerefine Eşkıyanın şerefine Yürüyenler eğer bizler Şu ırk adına değil Bu ırk adına değil sadece Allah adına Allahu ekber diyerek yürüyebilirsek göreceksiniz. Firavun'un şerefine diye yürüyenler nasıl helak olduysa zalimlerin şerefine diye yürüyenler hezimete uğrayacaklar. Velakad nasarakumullahü bi Bedri ve O halde ellerimizi kaldıralım. Allah Azze ve Teala efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın imdad ettiği gibi Allahümme intuhlik hâzihil insâbe felen tu'bede fil ardı ebedâ şunlar yanlış yaptılar Türkçülük yaptılar Türk ırkı dediler sonra onlar Kürt ırkı adına ortaya çıktılar biz ırk adına değil, ümmet adına buradayız. İnsanlık adına buradayız. Bir milyar sekiz yüz milyon mazlum Müslümanlar adına buradayız. Helak oluyor ümmeti ya Rabbi. Allahu Ekber minarelerden Şam'da artık. Allahu Ekber sesleri yükselmiyor ya Rabbi. Alemi İslam'da matem var. Alemi İslam'da hüzün var. Sürekli şehitlerin tabutları arkasında. Anneler, yetimler gözyaşı döküyor. Biz sana dönüyoruz ya Rabbi. Bir asıl sonra dönüyoruz. Bedir'de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi söz veriyoruz. Müslüman gençlik olarak ikrarımız var. Ahdimiz var. Sokaklar, yollar, şehirler, Ebu Cehillerle de da yürümeye ahdimiz var. Cennete yürümeye, şehit olarak huzuruna gelmeye ahdimiz var, sözümüz var. Rahman Nizamilere bu gençlik ihanet etmeyecek şahit ol ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselam gibi Sana yöneldik Sana kul olabilmek Sana kulluğa davet edebilmek Yeryüzünde adını hakim kılabilmek için Mücadele edenlere Bedir'de yardım ettiğin gibi Zaferler ihsan eyle Ve lekad nasarakumullahu Bi bedri ve entume Bedir ruhunu kuşanabilirsek Allah az olmamıza Silahımızın onlar kadar güçlü olmasına bakmadan semadan yağmur gibi melekleri boşaltacak. Dönelim Allah'a. Yarım olmaz, çeyrek olmaz, biraz olmaz. Evimizde, sokağımızda, işimizde, bütün varlık ve mevcudiyetimizde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin menzilinde, onun mevzisindeyiz. Bütün varlığımızla huzuruna yöneldik. Allahu ekber diyoruz ya Rabbi.